Dördüncü düztur, kin ve adavet, hem nefsine, hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder tecavüz eder. Çünkü kim ve adavet ile nefsini bir azabı eleyimmde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder, eğer adabet hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Hasedin çaresi, hasit adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki, rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fanidir, muvakkattır. Faidesi az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise, Zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkîd eden, başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye, bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi, hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdanası var? Halbuki, mü'min kardeşinden sana gelen bir fenalığı, bütün bütün ona verip, onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var onu çıkarıp, o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adâvet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek, salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı, en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ile ve ulüv ve canaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umur-u dünyeviyeye, güya ebedi dünyada durup, ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sığgayı mübalağa ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir İşte hayatı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol vermeki kalbine girsin eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme bak Hakikat bin olan Hafız Şirazi'yi dinle. Dünya ne meta isti ki erzet beniza'i. Yani dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş Asayişi dukiyi ti tefsiri in du harfest, ba dostan mürvet, ba düşmanan müdara. Yani iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürvet kerane ve düşmanlarına sul muamele etmektir. Eğer dersen, ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var. Hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum el cevap hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse kusurunu da anlasa zarar vermez madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun senin manevi bir nedamet gizli bir tevbe ve zımnî bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır Zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık ta bu manevi istiğfarı temin etsin haksızlığı hak bilmesin haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin Caide dikkat bir hadise bir zaman bu garazkerane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki mütedeyyin bir ehli ilim fikri siyasi sine muhalif bir alimi salihî tekfir derecesinde tezif etti ve kendi fikrinde olan bir münafığı met methetti işte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Âmulü e bîllâhimüne şeepâni ve siyaset dedim. O zamandan beri hayatı siyasiyeden çekildim. Beşinci veci, hayatı istimaiyce inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse hadiste ihtilaf ümmeti rahmetün denilmiş. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor. Hem tarafkirlik marazı mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler mazlum avamı ezerler Tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder kendisini kurtarır hem tesaddü mü efkardan ve tehalufu ukulden hakikat tamamiyle tezahür eder el cevap birinci suale deriz ki hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sayeder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki, garazkerane, adavetkerane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki, tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafkirlik, haksızlara melcedir ki, onlara noktayı istinad teşkil eder. Çünkü garazkârâne tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Üçüncü sual ederiz ki, Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüme efkar ise maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafkirane ve garazkerane, Firaunlaşmış nefsi emmare hesabına hotfuruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüme efkardan barikay hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü Maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının kürey arzda dahi nokta itelakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider, kabili iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. El hasıl. El hubbülillah vel budufillah vel olan desatiri aliye düsturu harekat olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el-buzdü fillah ve'l-hükmu lillah demezse, o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Cai ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman o kâfir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?" dedi. Seni Allah için kesecektim fakat bana tükürdün hiddete geldim nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi onun için seni kesmedim O kafir ona dedi Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti madem dininiz bu derece safi ve halistir o din haktır dedi Hem medarı dikkat bir vakıa bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına kanunu ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacak idi ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Caite essuf bir haleti ihtimaiye ve kalbi İslam’ı ağlatacak müthiş bir marazı hayatı itiyi. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetileri unutmak ve bırakmak olan bir maslahatı istimayeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde. Şu cemaat İslamiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki, birbiri arkasında tehacum vaziyetini alan hatsiz düşmanlar varken, cüzi adavetileri unutmayıp,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 Eski adaveti unutup, omuz omuza verip, o harici aşireti defedinceye kadar, dâhîlî adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey mü'minler! ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış, ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi, yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu teshil etmek onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkerane tarafgirlik ve adavetkerane inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı o düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine ta dünyanın ehval ve mesâibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an, uhuvvet-i İslamiyedir. Bu kalay İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilafı ı vicdan, ve ne kadar hilaf-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Ehadis-i şerife de gelmiş ki, ahir zamanın süfyan ve deccal gibi, nifak ve zındıka başına geçecek, eşhas-ı müdihişe-i muzırraları, İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından istifade ederek, az bir kuvvetle, nevi i beşeri hercümerceder, ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minune ihvetun. Kal kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir bir mizanda iki dağ birbirine karşı müvazenede bulunsa, bir küçük taş, müvazenelerini bozup, onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehl-i iman! ihtiraslarınızdan ve husumetkerane tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayatı ı alakanız varsa, el-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyanil يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا düstur aliyeyi âliyeyi, düsturu hayat yapınız. Sefalet-i dünyeviyeden ve şekavet-i uhreviyeden kurtulunuz. Altıncı vecih Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıta halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvûk ister. hâl sen li senl-i vecihillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve amali hayriyenin esasları olan iflas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur. Şu altıncı vecih çok uzundur, fakat kabiliyet makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz.